Merhaba. Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklar Elinde kurulmak istenen nükleer ve termik santrallerin çevre ve insan sağlığına verebileceği zararların belirlenmesi için meclis araştırması açılmasını istedi. Kırklar Eli milletvekili Turgut Dibek ve arkadaşlarının imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunulan Araştırma önergesinin gerekçesinde nükleer santral tehdidi ile karşı karşıya olan İğneada için Enba Elektrik Üretim AŞ'nin ithal Kömük Termik Santral Başvurusu yaptığını vurgulanarak şirketin talebi şu an ÇED aşamasında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndadır. Yöre halkı istisnasız şekilde nükleer ve termik santral yapılmasına karşı çıkmaktadır. Yöre halkı ve konunun uzmanları bu konuda imza kampanyaları düzenlemekte, ulusal ve uluslararası platformda santrallere karşı olduklarını vurgulamaktadır. Onaylanan çevre düzeni planlarında Demirköy enerji bölgesi değildir. Bu alanda santral yapılabileceği ile ilgili çevre düzeni planında ve notlarında hiçbir ibare yoktur denildi. Ramsar ve Stokalanlar Sözleşmesi ile koruma altında olan bu alanlara Longoz Milli Parkı'nın da çok yakın olmasının vereceği zararların dile getirildiği araştırma talebinin gündeme alınması ise uzun bir bekleme sürecine maalesef gerektiriyor. Buday Derneği'nin 14 aylık üyesi Maya. Avrasya Maratonu'nda atalık ve yerel tohumlar için koştu. Aslında koştu demek pek de doğru değil. Çünkü annesi Gizem Altın birlikteydi. Tabii ki bebek arabasının içinde. Buğday Derneği'nin hibrit tohuma hayır demesinin çok ötesine giden çözüm üreten projesi ise tohum takas ağına destek vermek. İşte anne kız buna destek verdi. Şimdi Rantalya'da da Buğday Derneği için koşma kararını almışlar bile geçen yıl. Anadolu'nun kaybolmakta olan tohumlarının 27 çiftlikte 155 yerli çeşidinin ekildiği bu projede tohumların da bu şekilde alındığını söyleyen Gizem, bunların takas edilerek paylaşılacağını belirtti. A destek vermek isteyenler adım adım koşucuları ile bağışta bulunabilir ya da dilerse kendisi bu projeye destek amaçlı olarak koşabilir, yürüyebilir veya kampanyaya bağış toplayabilir. Çorbada benim de tohumum olsun diyorsanız internet adresi Yaşasın tohumlar. .org. Proval adlı Yunus ve Balina Koruma Kuruluşu, Kaş'ta mühürlenen Yunus Parkı'nın para karşılığı yunuslarla fotoğraf ve yüzme etkinlikleri için ziyaretçilere tekrar açıldığını bildirdi. Kaş'taki Yunus Parkı'nın tesisinin işletme izni olmamasına, geçen ilkbaharda yetkili makamlarca kapatılarak mühürlenmesine rağmen para karşılığı faaliyetine devam etmesi hayvanseverlerin öfkesine ve tartışmalarına sebep oldu. Hayvanseverlerin Türkiye hükümetine karşı büyük umutlar ve beklentiler içerisinde olduğunu belirten Proval Başkanı, Andreas Morlock, yasal düzenlemelerin ise bunlara müdahalede yetersiz kaldığını işaret etti. Morlock, bu ikilemin yalnızca hükümetin Yunus ve Balina ithalini istisnasız olarak yasaklayan bir yasa çıkarması ile çözülebileceğini dile getirerek, böyle bir yasanın orta vadede de tüm Yunus parklarının kapatılması sonucunu vereceğini sözlerine ekledi. Türkiye'de 10 Yunus tesisinin bulunduğunu söyleyen Morlock, Yunusların korunması için 14 Ocak'ta Ankara'da bakanlığı ziyaret edecek. Avustralya dünyanın en büyük deniz rezerv alanını resmen ilan etti. Kıta çevresinde 5 bölümden oluşan 1.2 milyon kilometre kalorilik alanda aşırı balıkçılık faaliyetlerinin ve petrol arama çalışmalarının yasaklanmasının onaylanmasıyla ilgili olarak Çevre Bakanı Tony Burke okyanus korunmasında tarihi bir an yaşadıklarını söyledi. Balıkçı lobilerinin milyonlarca dolarlık balık endüstrisinin büyük zarar edeceği gerekçesiyle karşı çıktığı bu Deniz koruma alanları, rezervler geçtiğimiz Haziran ayında belirlenerek kamuoyuna duyurulmuştu. Geçtiğimiz Cuma günü ise ulusal çevre hukukuna göre resmen ilan edildi. Avustralya'nın güneybatısındaki Perth Kanyonu ve Mercan Denizi'nin muhteşem resifleri artık daha güvende. Çevre örgütleri yeni yasayı mutlulukla karşılarken Avustralya'da okyanusların korunması için yapılması gereken daha çok iş olduğunu da belirtiyorlar. Avrupa Kalkınma Komiseri Anders Piavaldins. Avrupa Birliği'nin Batı Afrika'nın en büyük güneş enerjisi Santrali'nin inşası için 25 milyon avro sağlayacağını duyurdu. Burkina Faso'da yapılacak olan güneş enerjisi santraliyle yaklaşık 500 bin kişiye elektrik sağlanacak. p Burkina Faso yeni güneş enerjisi santrali Avrupa Birliği'nin Afrika'da sürdürülebilir enerji üretimine çok ihtiyaç duyulan değişimini desteklemek için kararlı olduğunu gösteriyor. Yeşil enerjili yapılacak yeni santrallerle ülkenin enerji bağımlılığı azaltılacak ve insanlar için daha güvenli bir enerji kaynağı sağlanacak. Diyor. Fotovoltaik tesisinin inşaatı için ise Avrupa Yatırım Bankası ve Fransız Kalkınma Ajansı destek veriyor. Santral tamamlandığında Burkino Faso'nun Auquadougou eteklerinde 46.000 güneş paneli yapılmış olacak. Santral ülkenin enerji üretiminin %6'sını tek başına gerçekleştirecek. Avrupa Birliği 2030'a kadar 50 500 milyon kişiye enerji erişimi sağlamak amacıyla da gelişmekte olan ülkeler için Birleşmiş Milletler tarafından öngörülen 65 milyon avroluk bir servis merkezi kurdu. Yani bunlar çoğalacak gibi görünüyor. Darısı Türkiye'nin başına Türkiye'nin de güneşi bu kadar çokken bir an önce güneş enerjisi santralleri kurulması gerekiyor. Yeşil ve barışçıl bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.